İnsan şu dünya misafirhanesine bir imtihan için gönderilmiştir. Yaptıklarına göre ya mükafat ya da ceza görecektir. Elbette böyle bir mükafat ve cezalandırmanın olması için de insanın hareketlerinde hür olması gerekir. Adalet sahibi olan yüce Rabbimiz hayır ve şer yolunu insana göstermiş fakat onu İki yoldan birini tercih etme hususunda serbest bırakmıştır. Bu sözümüzü Kur'an-ı Kerim'den iki ayetle teyit edelim. De ki, de ki ey insanlar, ey insanlar Rabbinizden, Rabbinizden size hak gelmiştir. gelmiştir. Kim, Kim doğru, doğru yola, yola girerse, girerse kendi, kendi lefine girmiş, lefine girmiş olur. olur. Kim, Kim sapıklığa, sapıklığa düşerse, düşerse, o da, o da kendi aleyhine, kendi aleyhine sapmış olur. Yunus, Yunus Suresi 108. Ayet De ki, De ki bu, bu Kur'an Rabbinizden, Rabbinizden gelen, gelen haktır. haktır. Artık, Artık dileyen iman, iman etsin, dileyen, dileyen kafir, kafir olsun. olsun. Keh Suresi 29. 29. Ayet Görüldüğü gibi insan, Cenab-ı Hak tarafından hayır veya şer yollarından herhangi birine gitmesi için zorlanmamış, kendisine iki yolda gösterilmiş ve istediği yola gitmek hususunda serbest bırakılmıştır. Zaten her insan hareketlerinde serbest olduğunu vicdanen bilir. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan istediğini yapabildiğine bizzat kendisi şahittir. Mesela elini kaldırmak istediğinde kaldırır, yürümek isteyince yürür ve bunlar gibi. Camiye gitmek isteyen camiye, kumarhaneye gitmek isteyen de oraya gider. Ne camiye gidenin ayakları ben oraya gitmek istemiyorum der, ne de kumarhaneye gidenin. Böyle olunca Helal yolda kullanılması, sıkı sıkıya tembih edilen ve kendisine emanet olarak verilen vücut nimetini haramda kullanan kimsenin hiçbir mazereti yoktur. Kendi iradesini kötüye kullandığı için mesuliyetten kurtulamaz.